Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta su kirliliğinden bahsedeceğiz ve halk sağlığından. Çünkü dünyada su krizi büyüyor, iklim kriziyle birlikte ve su aktarımları da artıyor. Çünkü bazı yerlerde yetmez hale geliyor su ve e, suyun aktarımı arttıkça, transfer arttıkça da suyun kalitesinde çok ciddi düşüşler oluyor. Sanayinin ve tarımın ham maddesi su, yaşamın en temel varlığı su. Dolayısıyla en fazla kirletilen varlık da su. Bugün bu konuları konuşmak için bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ali Osman Karababa, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı. Osman Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, hocam... evet. Öncelikle şundan başlayalım. Ee, Türkiye'deki e, tatlı su varlıklarındaki başlayacak e, kirleticiler neler? Daha doğrusu suyu bir bütün olarak ele almak lazım. Türkiye'deki su varlıkları en fazla nelerden kirleniyor? Bundan biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki. Ee, Türkiye'de su dünyadakinden çok farklı değil. Ee, evet. Benzer ülkelerde olduğu gibi biz endüstriyel... Kirleticilerden etkileniyoruz Evsel evet. e, kirleticilerden Etkileniyoruz Çünkü benim, e, En son bildiğim rakamlara göre Türkiye'de yaklaşık bir atık sularımızın üçte birini ancak arıtıyoruz. Geri kalan üçte ikisini hiçbir işlemden geçirmeden Aha. olduğu gibi alıcı ortamlara veriyoruz ki bunlar da şu denizler, tatlısız kaynaklarımız olan akarsular, göller. Hı hı. Yani bunları kendi elimizle kendi kullanacağımız kaynaklarımızı kirletiyoruz. Evet. E, doğaldır ki bu suları da e, bir şekilde e, tarımsal e, üretimde kullanmamız, içme suyu olarak kullanmamız gerektiği için de kendi kirlettiğimiz sudan sağlığımızı bilerek e, tam niten etkiliyoruz, özür Hani bugün Türkiye'de e, bunun çok ciddi örnekleri var. Az önce siz de girişte söylediniz. Hani su şu, şu an özellikle de küresel iklim ve küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle giderek ulaşılması e, güçleşen bir e, nesneye dönüşüyor, bir değere dönüşüyor. ve yani bunun Giderek azalması Bu nedenle de e, Sermaye açısından değerinin Giderek Hı -hı. artması nedeniyle de Sermayenin ciddi biçimde Suya saldırısı var Özelleştirmeye yönelik ciddi talepler Gelişiyor e, evet. Bu çerçevede baktığımız zaman elimizdeki sınırlı su kaynaklarımız özel sektörün elinde toplumun kullanımına sunulmak üzere e, parayla tabii sunulmak üzere hem de güçünü iyi ederlerle sunulmak üzere e, bir saf değiştirmiştik söz konusu. Yani evet. şu aslında topunun malı olması gerektiği topunun temel gizli sorulması nedeniyle de topluma aslında e, ücretsiz sunulması gerekiyor bana göre. Bizim evet. kadar ücretsiz sunulması gerekirken e, çok yakın bir gelecekte toplum bunu çok düşük ederlerle hem de az miktarlarda ulaşıp bununla ilişkili sağlık risklerinin giderek arttığını ile e, ilgili olumsuz bir çerçevede kendimizi bulacağız gibi geliyor bana. Evet. Hocam zaten hani e, o kadar çok kirleniyor ki su onu artık temizlemek de çok maliyetli bir hal almaya başladı. İşte bu maliyet de toplumdan geri çıkartılıyor. Yani kirleten evet. sanayi, kirleten e, endüstriyel tarım ancak biz bunun bedelini ödüyoruz. E, suyu temizlemek daha maliyetli olduğu için su fiyatları artıyor ve artık evet. hani özellikle yoksul kesimlerin ulaşamayacağı, erişemeceği bir hale geliyor veya daha evet. kısıtlı evet. hale geliyor. Evet. Yani az önce vurguladığınız gibi e, sosyoekonomik durumu e, göreceli daha e, az olan o nedenle de e, suya ulaşmakla ilgili daha çok iyi, sıkıntı yaşayacak kesimlerde hı hı. E, yakın gelecekte suyla ilişkileri, sağlık sorunlarını ki bunların başında e, bulaşıcı hastalıklar geliyor. E, bunların artmasının e, kaçınılmaz olacağını düşünüyoruz e, evet. sağlığa toplumsal toplum açıdan yaklaşan insanlar olarak Evet. Tabi burada başka şeyleri de söylemek lazım ee, Şimdi hepimiz aynı evrende yaşıyoruz, aynı ortamı paylaşıyoruz, aynı suyu kullanmak zorundayız ama birileri ellerindeki parasal gücü kullanıp e, gerekli yasal önlemlerin alınmamasını sağlayıp bizim gibi ülkelerde suyu acımasızca kirletirken bir taraftan da kendileri ücretlerini ödeyerek en nitelikli suya ulaşırken e, topluma da Diyeniz kullandığınız su kirli, siz de ambalajlı su tüketmelisiniz deyip bir de bunun evet. reklamını, bunun pompalamasını yapıp insanları aslında ellerindeki su kaynakları kimi zaman temiz olduğu halde e, bu ücretli suya yani ambalajlı suya onları Hı -hı. yönlendirmeleri ve şekilde bir soygun düzeninin böyle de gerçekleşmesi şu an gündemimizde ve de giderek artan bir piyasası var. Bu ambalajlanmış suyun böyle evet. bir riskimiz var. Tabii bunun paralelinde de az önce söylediğim gibi bedelini ödeyemeyen insanlar e, kirli kaynaklara ulaşıp oradan kirli suyu tüketip e, içeriğinde var olan bulaşıcantılık etkenlerine veyahut da kimyasal kirlilikler üzerinden vücutta uzun elimde kansere kadar giden çok riskli sağlık sorunları yaratabilecek suyla yüz yüze kalıyorlar. Az önce evet. de söylediğimiz gibi tabii bir de hani temelde en önemli şey suyu kirletmemek. Evet en başından kirletmemek evet. lazım. Bu, Hı -hı. E, en temelde alınması gereken insani önlem. Evet. Ama bunu almak suyu kirlettiğiniz zaman Birden bile karşımızda çok özel yöntemlerle suyun arıtılması ile ilgili e, gereklilikler ortaya çıkıyor Hı. ve bunlar içinde topluca bir arıtma mekanizması da her zaman kuramıyorsunuz. Özellikle ağır metaller evet. suya karışan toksik kimyasallar endüstriyel kaynaklı bunların hepsi için farklı arıtım teknolojileri gerekiyor ve bunlar yüksek e, teknoloji gerektiren ve de ağır bedeller ödenmesi gerektiren yöntemler. Hı basit olanı da tabii ki bunların bir çoğunu yapmadan topluma su tüket, tüket, tüketimi sunmak kim zaman bu da yapılıyor tabii Türkiye'de hani hmm. e, özellikle az önce vurguladığımız gibi e, temel su kaynakları azalan büyük kentler e, hmm. farklı su kaynaklarını vadiler aşırarak e, evet. taşıyıp e, topluma sunmaya çalışıyorlar ve tabii bunun Hızla yapılması, analiz süreçlerin çok iyi yaşanmaması ve e, tabii ki elimizde sürekli kaynağınız olmadığı için buna yönelik özgün arıtma teknolojilerin sahip olmadığınız için bir şekilde hmm. bunu sisteme vermek. Hani biraz elinizdeki temiz su kaynakları karıştırıp içerisindeki evet. düzeyleri düşürerek vermekle ilgili yöntemleri benimseyebiliyor bazı belediyeler. Evet. Bu şekilde toplum hani belki limit olarak e, verilen... E, üst sınırları geçmiyor Veyahut da çok az geçiyor Kısa ama vadede uzun ama baktığınız hocam evet. Tabi tabi uzun verimde baktığınız zaman evet. Uzun verimde birikime bir neden oluyor Kaçınılmaz Tabi tabi evet. Bunlar çünkü yavaş yavaş alınması halinde e, ciddi sağlık sorunları yaratıyor. Bunun en örneklerinden de e, Türkiye biliyorsunuz e, birçok bölgede arsenik yoğunluklu su tüketiyor. Evet. Veya e, tüketmişti bir zamanlar. Şimdi onların önlemlerini almaya çalışıyorlar. Ne kadar oluyor O da ayrı bir tartışma ama e, bu uzun erimde bildiğiniz gibi Hani kansızlıktan tutun da tüy tasızlıklarıne kadar, oradan tutun da işte e, karaciğer e, böbrek e, işte bozukluklarına kadar ve çok farklı vücutta kanser olgularına neden olabilen bir ağır metal şey metalı tek başına arsenik bunun dışında karışan çok sayıda çok sayıda farklı ağır metal var. Veya evet. toksik kimyasallar var, suda eriyebilen veya eriyemeyen. E bunların hepsini tek tek arıtamadığınız koşullarda eve de böyle ani acil su gereksinim olduğunda kirli bir suyu e, sulandırarak yani temiz suyla karıştırıp miktarlarını e, seyrelterek topluma Seyret vermek atarak, gibi bir evet. şey yaptığım zaman da Hı -hı. Şu, tabii ki çok yükseliyor birdenbire. Yani Hı -hı. Türkiye böyle örnekleri var. Tabii burada şunu da vurgulamak gerekir. Hı hı. ülkemiz veya bizim gibi ülkelerde veya dünya için en büyük tehlikelerden biri kentleşme. Evet. Çünkü ...kentleri ne kadar büyütürseniz işte bunun en tipik örneği İstanbul. Evet, hani hı. bu kadar büyük bir kitleye su yetiştireceğim diye siz çok farklı vadilerden su taşımak zorunda kalıyorsunuz. Veya Ankara benzer şekilde. Halbuki kent bu kadar büyümese toplumun su gereksinimi de azalacak. Evet. Nüfusu ne kadar çok dar bir alana yığarsanız o toplumun su gereksinimi farklı başlıklarına düşündüğünüzde artıyor. Yani şöyle düşünün, yasın 5000'in altındaki bir yerleşim yerinde kişi başına su miktarı 60 litre de yeterli olabilirken İstanbul gibi bir yerde bu 200'e, 250'ye, 300'e hatta daha bile fazla çıkabiliyor. Hmm. E bu kadar suyu da sağlayamazsanız ne oluyor? Su kesintisi yapmak zorunda kalıyorsunuz veya da başka vadilerden su getirmek zorunda kalıyorsunuz. Her ikisinde de risk var. Birinde evet. suyu kestiğiniz zaman e, şebekeye yeniden su verdiğinizde kanalizasyondan karışan kirliliklerin e, sisteme girmesiyle bulaşıcarsılıklara davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Başka badeklerden aldığınız zaman da yeteri kadar, yani mikrobiyel kirlikleri klorlayarak vesaire belki giderebilirsiniz ama ağır metalleri, kimyasalları, hani klorla temizleyemezsiniz evet. bunların özgün az önce söylediğim arıtma teknikleri. Onu yapmazsanız da bu şekilde insanların sağlıklarını ciddi ciddi riske atmış oluyorsunuz. Yani evet böyle hocam. gerçekten ciddi açmazlarla karşı karşıya. Evet, çok büyük açmazlar gerçekten de. <Gülüyor> ee, şey çok önemli. Yani gerçekten her ağır metalde. Yöntem farklı o zaman. O nedenle de kesinlikle, hani bu gittikçe kesinlikle. maliyeti de artırıyor Bu işin teknolojisini de daha zor bir hale getiriyor. En başından en az şekli, az kirletecek şekilde bir sistemin kullanılıyor olması lazım. Hiç kirletilmemesi mümkün değil tabii ama en az şekilde olması lazım. Yani aslında hiç kirletilmemesi mümkün değil demek de doğru değil. Yani hmm. teknolojik düzeyde. Suyu hiç kirletmemek olası. Hani şu bir şekilde ama hani e, havaya karışan kirleticileri azaltıp yok edeceksiniz. E, atık sularınızı mutlak arıtacaksınız. Hı -hı. Kanalizasyonlarınızı mutlak arıtacaksınız. E, bir Hı -hı. sorun yok. Çünkü bugün e, teknoloji kanalizasyon suyunu bile arıtıp tekrar sisteme verip içme kullanma suyu olarak sağlayabilecek düzeyde veya ne bileyim bir endüstriyel tesisin sularını alıp bunun içindeki ağır metalleri, toksik kimyasalları temizleyip bunu tekrar hmm. kullanıma sunabilecek düzeyde. Ama maliyetini ödeyebilirseniz ki hiç gerek yok. Başta da söyledik. Suyu hmm. kirletmezsiniz. Bu bedelle ödemeye hiç ama hiç gerek kalmaz. Ve e, toplumların bir e, küresel ısınma nedeniyle daha az kullanılabilir temiz su kaynakları yüzde olduğu bir ortamda aslında hmm. bu kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Evet. Hadi, tabii bunu yana anlamayanlar Tabii. için söyleyecek evet, bir lafımız yok çünkü çoğunluk anlamıyor bunu. Evet. Ne yazık ki. Hocam Hocam çok haklısınız. Buyurun. Şimdi bir ara vereceğiz e, müzikle. Ondan sonra sohbetimize yine devam edeceğiz tamam. kaldığımız Peki. yerden. Şimdi e, Kazım Koyuncudan dinliyoruz. Denizde karartı var. var bu gelen kayık mi dur Ben özleiyorum yer mi Allahlasama ip mi dur Ben özledum yaumi Allahlasama ip mi dur Dumanlar, dumanlar hep dalları sardı mus. Oydu dumanlar hep dalları sardı mus. derdini bir sen nuzar du derdini bir sen nuzar. Karadeniz taştı bu yana taştı Haber verin yarime gözlerim doldu taştı Haber verin yarime gözlerim doldu taştı dinli e olur sevda dinli olur güzel çok var ama neyin Evet, su hakkında bu haftaki konumuz su ve halk sağlığı. Dünyadaki su krizinden bahsediyoruz. Ee, i̇şte su aktarımları artıyor ve suyun kalitesinde düşüşler yaşanıyor. Bunun e, çok benzeri zaten İstanbul'da da yaşanıyor ve bunun konuları konuşmak üzere stüdyomuzda bulunmayan ancak telefonla bize bağlanan Profesör Doktor Ali Osman Karababa konuğumuz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı. Evet Ali Osman hocam tekrar e, sohbetimize devam edelim. Şimdi e, belki sakın. bu bölümde biraz şeyden evet. bahsedebiliriz. E, bu son dönemde işte İstanbul'un susuzluğuna çare olsun diye e, ifade edilen bakan tarafından ve eski yetkilileri tarafından ABC planları var bilindiği üzere. E, bu planların neler, ol, neler olduğunu biz daha e, net bir biçimde öğrenemedik. E, A zaten. planın neyi, <gülüyor> neyi içerdiğini örneğin. Ama B planından kastettiklerinin şu olduğunu anladık. Son dönemdeki açıklamalardan Sakarya'dan su getirilme meselesi. Melen ve Yeşilçay'ın yetersiz kalması durumunda deyip Sakarya'yı devreye soktular. Ve Sakarya'dan su getirilmeye başlandığı e, andan itibaren bir takım şikayetler de başladı. E, i̇şte bir koku suların koktuğuna ilişkin vatandaşların şikayetleri vardı. Ona ilişkin açıklamalar yaptılar. Yosundan kaynaklıdır dediler. E, su azaldığı için e, dip suyunu veriyor. Dip suyu geliyor, geliyor o onun kokusudur falan dediler. Şöyle. Ee, ama Sakarya'nın suyunun e, aktarılmaya başlamasıyla birlikte bir başka e, kirlilik, Sakarya suyunun kirliliği de e, konuşulur olmaya başlandı. Aslında bu yeni bir mesele değil. Hı. Belki bu e, konuda biraz e, konuşabiliriz hocam. E, Sakarya nehrinin kirliliği üzerine yeni olmadığını biliyoruz. E, ama Hı. hangi aşamadadır? Bazı e, veriler var ki e, tüyler ürpertici, dördüncü seviyede. Diye ifade ediliyor Yani içilemez, i̇çilemez. anlamına geliyor Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir tanımlamaya göre Dördüncü sınıf su içilemez evet. Sakarya'nın evet. suyu da öyle içme kullanma suyu ile ilgili mevzuatlarda tanımlanır. evet doğrudur, doğrudur. Ya Aslında Hı -hı. şöyle bir şeyi unutmamak Gerekir tabi ki ee, Bizde akarsular az önce söylediğimiz Üzerinden bakarsak Kirletilmeye açık kaynaklar Yani evet. bunlar e, bile bile Kirletilen kaynaklar e, Endüstriyel atıklarınızı da Eser atıklarınızı da verdiğiniz e, Kanalizasyon, açık kanalizasyon bunlar Hı -hı. Biliniyor bu evet. e, Böyle düşündüğümüzde Yani bunun somut bir gerçeklik olduğunu Bildiğimiz bir ortamda e, Bu suyu Kente aktarmak için Hazırlığınız yoksa hani Hı -hı. Az önce konuştum ya Bu sizin birebir sürekli kullandığınız bir kaynak değil Hı -hı. Bu kaynağı içerisinde ne olduğunu Sürekli değerlendirip buna göre bir arıtma sistemi kurmuş değilsiniz. Evet. Şimdi siz acilen Sakarya'nın suyunu aldınız kente veriyorsunuz. E bunun özelliklerine yönelik bir arıtma sisteminiz yoksa, bir arıtma bir sistemi kuramayacağınıza göre Hı -hı. yapacağınız şey nedir? Elinizdeki yüzey su kaynaklarını SK'li, rütil kaynaklarınıza yönelik olarak kurguladığınız sistem neyse, Hı -hı. o sistemle vereceksiniz. E Ve evet. bu sistemin içeriğinde ağır metallere yönelik bir e, arıtma mekanizması yoksa ağır metaller giriyor. Evet, Ekosik yasallara yönelik herhangi bir mekanizmamız yoksa bunlar giriyor. Evet. Hani yapabildiği belediyenin en iyi şeyini az önce söylediğim gibi elindeki sınırlı temiz kaynakla bu suyu karıştırıyor bunu evet. seyreltiyor. Bu kirleticilerin yoğunluğunu azaltıyor veriyor. Ama bu halkın Toplumun tüketebileceği sağlıklı bir su olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Evet. Hmm. gelmiyor. Sakarya evet. Nehri boyunca da organize sanayi bölgeleri bulunmakta. Evet. Ee, nehrimiz yok zaten. Evet <gülüyor> öyle evet. de evet. demek lazım. Çünkü özellikle bunlar da tercih ediliyor. Yani bu endüstriyel alanlar özellikle ya da enerji alanında da aynı şey söz konusu. E, suya ihtiyaç duydukları için. Su kaynaklarına, su, su varlıklarına yakın yani yerlere elbette, inşa ediliyor. Elbette, elbette. Başka bir şey de şimdi ben aynı zamanda İzmir'de e, Ege bölgesine yönelik kurulmuş bir sivil toplum örgütünün Ege Çevre ve Kültür Platformu'nun dönem eşsözcüsüyüm. E, bizim cebelleştiğimiz işlerden, sorunlardan bir tanesi madenler. Hı -hı. Evet. E, evet. Madenlerin çok ciddi su kaynaklarına ihtiyacı var ve bu madenlerin birçoğu da örneğin İzmir'in su kaynaklarının böyle tam tam... Su toplama havzalarına yakın veya su toplama havzasının içinde şimdi bu madenler çalıştığı koşullarda bu sular kirleniyor. Yani siz bu suyu kirli suyu toplama tüketme vermek durumundasınız. Ne olacak şimdi? Evet. Bu evet. toplumun sağlık sisteme ne yapacaksınız? Sabote ediyorsunuz yani sağlık sistemini evet, hocam. Evet evet, evet. evet. Evet. Evet. Yani dediğim gibi Türkiye'de herhangi bir şekilde temiz korunabilmiş hiçbir şeyimiz, nehrimiz yok. Bütün bildiğimiz büyük nehirlerimizin hepsine sanayi tesisleri, evsel, atık tesisleri Hı -hı. boşaltılıyor. Evet. Hani arıtılanların ihtarını söyledim. Üçte biri, üçte ikisi akıtılıyor. Bu koşullarda temiz bir suyunuzun olması hiçbir şekilde söz konusu. Mümkün değil. Bir de birikim Katılmaz var tabii. Topu. Bunu kullanmak zorunda kalıyor. Böyle acil durumlarda. Evet, evet hocam. Işte, burada e, belediyelerin e, AB planlarını değil de tesi e, kentin büyüklüğüne... Gelecekte ne kadar büyüyebileceğine yönelik e, ö, ö, öngörülerde bulunup bunun için çok sağlıklı, düzgün planlar yapmak zorundalar. Ama öngörüleri yani, hep, yani, <gülüyor> öngörülerinde hep bir hata yapıyorlar. Örneğin Melen'le ilgili şöyle şeyleri hatırlıyoruz hocam. E, 2071'e kadar Melen'in evet, suyu bize, bize yeter deniyordu İstanbul için. <gülüyor> Hangi e, koşullarda? He, işte e, <gülüyor> nüfus hocam. ve Malının şeyde. ...de bağlı olmaksızın. Evet. Ama şöyle çok iddialı konuşuyorlar biliyorsunuz. İşte nüfus artışı ve bütün işte dışsal etkenleri de dikkate alarak biz Melen'i işte 2071'e kadar idare ederiz diyorlardı Melen Hı -hı. suyundan. Evet, Melen bu suyu çıkartamayacağız. Çıkartamadık. <gülüyor> yani orada da şey var yetmediği için Sakarya devreye girdi. Şimdi Sakarya'da geçenlerde bir haberde şöyle veriler aktarılmıştı. Bir araştırma görevlisi... Sakarya Nehri'nde yetişen balıklar üzerinde bir araştırma yapıyor ve bunun üzerine bir takım bulgulara rastlıyor. Diyorlar ki hocam sakıncalı görülen klorlu tarım ilaçları kalıntıları tespit edildi. Çok tehlikeli 12 kalıcı organik kirletici ve DDT'den bahsediyorlar evet. ve onun dışında da kirleticiler var diyorlar. Şimdi bu DDT kullanımı yasaklanan. 80'li yani işte. 80 yıllarda yasaklanan bir kimyasaldan bahsediyoruz. Evet. Evet. Hı hı. E şimdi bu e, hala kullanıldığı için mi rastlanıyor yoksa zaten etkisi yani uzun süre devam ediyor bu ilaçların etkisi bundan kaynaklı mı ve bu ilacın e, kullanılmış olması e, ve arıtılmadan e, içiyor olmamız ne tür sorunlar çıkartır? Hani kısaca bir şey yapabilirseniz. Şimdi şöyle ee, hani biz ağırlıklı olarak akarsuların endüstriyel ve evsel atıklardan kirlendiğini söyledik ama tarımı unuttuk. Doğru. Evet, tarım ee, çok önemli. Hani yağmur sularıyla, sulama sularıyla bir toprak yıkandıkça o sulama sularından veya yağmur sularından gelen su e, kirlenmiş, yani tarım ilaçlarıyla, e, artı organik şeylerle, yapay gübrelerle kirlenmiş sular nereye gidecek? Ya süzülerek yer altı su kaynaklarımızı kirletecek veyahut da akarak yüzeyen su kaynaklarımızı örneğin Hı -hı. sakaryanın kirletecek. Hı -hı. O zaman ne olacak? E, o toprağın içeriğinde bulunan geçmişte kullanılmış veya şu an kullanılan tarım ilaçları neyse onlar akacak. Tabi DDD'nin bir şey var veya diğer e, bu endrin endirin vesaire gibi e, adına kalıcı organik kirletçiler dediğimiz eskiden 12 taneydi şimdi 20 küsüre çıktı sayıları bunlar dedete başta olmak üzere 20 ile 100 yıl arasında doğada hiç bozulmadan kalabiliyorlar. Evet. Yani kimyasal yapıları bozulmuyor. Bu ne demektir? Toprakta yavaş yavaş yıkanıp sulara karışacak demektir. Hani şu an Türkiye'de DDT kullanımının e, olmadığını varsaysak, hani ki öyle düşünmekte e, mantıklı bir şey, yaklaşım söz konusu. Ama hmm. e, onun dışında e, yakın geçmişte terk edilmiş diğer kalıcı organik kirletçileri düşündüğünüzde, bunlar daha henüz parçalanmadıkları için, Hı -hı. suya giriyorlar. O analizde bunu gösteriyor zaten. DDT ve diğer kalıcı organik kirleteceğinin varlığını. E, Tabi bu sular içilmez. Evet, böyle Vücudumuzda da parçalanmadan kalıyorlar değil mi hocam? Çünkü elbette, aynı şekilde. Evet. Ben derslerde şu örneği veriyorum. Belki biraz şey bir şey olacak ama benim yağlı gözeli dokumdan bir parça alıp analiz yapılsa DDT bulunur diyorum. Evet. Neden? Çünkü benim yaşım o kimyasalı görecek yaşta ee, Hı -hı. Onunla yüzde geldim artı e, şeyde doğada var sürekli aldık onları ve o yüzden yerleştiği yağ yer, vücutta yağlı gözleri doku evet. e, o nedenle orada bulunabiliyor yani bunların birikim etkisi var onu söylemek istiyorum e, bu yüzden de e, etkileri yavaş yavaş uzun erimde ortaya çıkabiliyor. Ve de en son etkileri de tabii ki söylenebilecek en tehlikeli hastalığımız kanser. Evet. çözünü ettiğimiz kalıcı organik kirleticiler hepsi ama hepsi istisnasız kanser yapıyorlar. Evet. O nedenleriyle sözünü ettiğimiz analizde ortaya konulan e, balıkların yap şeyinde e, yapısında bulunan Hı -hı. o kirleticilerin, kalıcı organik kirleticilerin varlığı o balıkların yaşadığı Sakarya Nehri'nde de o varlığını gösterir. Aksi balıkların yapısına o giremez. Evet. Bu ne demektir? O suyu tüketen Hı -hı. vatandaşın da yapın, şey içtiği suyla beraber... Bu Bizlere geliyor o yani şeyler, hocam. Kalıcı organik karışıyor. Ve evet. o nedenle o insanların da, onu tüketen insanların da... Sağlık sorunları bu riskleri bu bağlamda giderek yükseliyor da yükseliyor. Evet Üçüncü hocam. Bu kadar hocam. çok toplam risk o kadar da artacak. Evet, evet. süremizin sonuna Maalesef. geldik. Ee, daha <gülüyor> çok konuşacak şeyimiz vardı ama hemen Hı -hı. E, şöyle mi bağlasak acaba e, su ihtiyacı için taşınan suların gerekli arıtması yeterli arıtması her düzeydeki arıtması yapılmadığı süre içerisinde Hı -hı. ciddi tehlikeler taşıyor diyebiliriz. Evet. Evet. Daha genel bir politik değişime ihtiyaç var herhalde su Hı -hı. açısından. Ee, evet Türkiye'de su politikası. Daha Hı -hı. doğrusu aslında tek başına su demeyelim de Türkiye'nin çevreye bakışı, hükümetlerin Hı -hı. çevreye bakışı, çevre politikalarında inanılmaz büyük radikal değişikliklerin olması gerekiyor. Hı -hı. Özellikle şu anki hükümetin algısı doğa, çevre tüketine sunulabilecek, satın alıp satılabilecek yararlanılabilecek, para kazanılabilecek bir metadır. Hmm. Ve hmm. bu gözle, bu bakışla günümüzde geldiğimiz noktadan başka bir yere gidilemez. Dediğim çerçevede de, Türkiye'de biliyorsunuz kanser görülme sıklıkları giderek artıyor. Bütün bunların hepsi bu çirkin, bu bilim dışı bakışın bir şeyi, sonucu. Hani Sakarya evet. e, soyununa toplamak, olmasının bir başka anlamı, başka bir açıklaması yok. Evet, bu bilim, yani bilim dışı bir iş. Hocam çok Son teşekkür şey ediyoruz. Var. Maalesef süremiz Güzel bitiyor. Evet, programımıza katıldınız. Tamam. Çok sağ olun. sağ olun. Ancak bu kadar. Evet. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür sağ ederiz. Dilerim. Evet Su Hakkı'nda bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı